iar mergem în săm spun naico când se avi să mai be yanı hazırlayan ve sunan muaamlar ketenço Sing to us, Katica, Veselo Sertsa Naino How Is Sing to us From Na star gauchimam druga moya žalusto na staromater imam tlich moya žalusto kai bratya marli Ster tamoyaj alustor, daha lübid mi od ayar. Ster tamoyaj alustor, daha lübid mi od ayar. Neydi deydi lübiti? Kaj roba çutu şiivliam, Notliti za şijem Sonca inom meysaz Sonca inom Sata drugna zveyzda Sonça da ti sveitilom, var. ti beli drivai, Mesaz da ti sveito, Po ti temni Zeydana not isme tila. Dağrı meysa Raida. Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanından sevgi ve saygılar yolluyorum hepinize. Canlı olarak sizlerle beraberim. Ben Mamam Merkezancoğlu 94.9 açık radyodasınız. Ve programımız Tuna'nın beri yanı şimdi başladı. Bugün Dünkü paylaşımımda dediğim gibi Balkanlardan ve Orta Avrupa'dan şarkılar ve dans ezgileri dinleteceğim sizlere. Balkanlarda ve Orta Avrupa'da bir gezinti diye paylaşmıştım. Ve genellikle de aslında uğramadığım bölgelerden müzikler dinleteceğim sizlere. Aslında genellikle demeyeyim kısmen yine bu Bulgaristan var, Kosova var, efendim, e, nadir uğradığım Polonya var. E, akışa göre hepsini anlatmaya çalışacağım. İlk durağımız Slovenya. Slovenya'ya da az uğruyoruz. Neden? Aslında Balkan, Balkanlılıktan çok e, Avrupa Avrupalılığa yakın bir e, kültür dokusuna sahip olduğu için Slovenya daha az çalıyorum. Tabii ki e, mesafeli olduğum için değil, e, bizim konseptimize e, daha az uygun olduğu için. Bir de tabii e, Orta Avrupa'nın e, işte e, Barok müzik dahil olmak üzere pek çok müzik geleneğini etkileyen e, Tempere müzik geleneklerinden birisi Slovenya'daki, yani Yugoslavyanın diğer, eski Yugoslavyanın diğer Slav halklarıyla. Çok benzeşmiyor müziği. Ağırlıklı olarak Avusturya müziğiyle ile bağlantılı bir müzik. Dolayısıyla hatta e, kısmen İtalyan halk müziği geleneği ile bağlantılı. E, işte Istriya bölgesinde bir takım pagan eski gelenekler devam ediyor. E, hal böyle olunca Slovenya müziği az çalıyorum. Şimdi elimdeki albüm Slovenya Müzikoloji Enstitüsü'nün e, kayıtlarından aslında bayağı bir kayıt yapmışlar. E, vakti zamanında 1900'lerin başından beri yapılmış kayıtları depo eden, arşivleyen bir topluluk bir e, enstitü bu. E, Sevay Nema Katitsa adlı bir albüm bu. Halk Müziği Derlemesi. Çeşitli bölgelerden e, albüme adını veren parçayla başladım. Sevay Nema Katitza. Şimdi aynı albümden ki alan kayıtları içiliyor. Genellikle de e, kayıtlardan anladığım kadarıyla 50'li 60'lı yıllardan eski kayıtlar bunlar. İki kayıt daha seçtim sizin için. <Gülüyor> İzlediğiniz için dostlar. ja з jože fon pobetplehem mi chota С si sta išćta in troita judi Na se usmiva. Se smiva nišćnej sta sta na ty dabile Evet, Turan'ın beni yanında Balkanlarda ve Orta Avrupa'da dolaşıyoruz. İlk durağımız Slovenya. Slovenya'ydı ve Slovenya Etnomizikoloji Enstitüsü'nden e, bir albüm. Ki e, Kataloglarında 40'tan fazla albüm var bu tarz eski kayıtları içeren. Seyvainema Katica adlı albümden 3 e, parça dinlettim. Şimdi Kosova'ya geçiyorum. Kosova'dan enteresan bir kayıt var elimde. 1974 yılında yapılmış alan kayıtlarını içeren e, harika bir albüm. Rugova köyü ki meşhur bir köyü. Geçtiğimiz günlerde e, bu köyden bahsettik. Çünkü çok önemli bir üflemeli çalgılar ustasını konuk etmiştim burada. Yani tabii konu etmiştim demek daha doğru. E, onun doğduğu köy Rugova köyü ve Rugova bölgesi. Ee, şimdi iki tane kadın folklor örneği dinleyeceğiz önce ve arkasından bir e, epik bir destan dinleyeceğiz. Yani üç şarkı için Kosova'nın Rugova köyündeyiz. Allah'ı kıyark ya, Evet, Kosova'daydık. Rugova bölgesinden, Rugova köyünden üç parça dinledik. Önce iki kadın folkları örneği. Arkasından da e, çifteli ve şarkiyle çalınmış. Onların eşlik ettiği. Tabi Saz ailesinden bu çalgılar. Çifteli olsun, sa, e, şarki olsun. Şarki, tabi şarkiden geliyor tabii ki. E, şimdi bu Köy geleneğinden tertemiz bir e, batı geleneğine atlıyoruz. Ama aslında öyle çok uzun mesafeler kat etmeyeceğiz. Hırvatistan'a geçeceğiz. E, benim yani bilenler bilir. Takıntım olan Mediburye bölgesinden e, iki şarkı dinlet, dinleteceğim sizlere. E, Ruzo Pospis seslendirecek. Aslında opera şarkıcısı ama tam burası. Tambura grupları eşliğinde yani e, Novisat Tambura orkestrası eşliğinde e, seslendirecek. İki tane Medimurye şarkısı. Hırvatistan'ın e, ne diyelim Macaristan sınırındaki e, en hani bizim kulağımıza yakın gelen bölgelerinden biri. E, sevgili Reha Uz abimin bazı takıntıları vardır. Benim de takıntılarım var tabi benim takıntılarımdan biri de Medimureya bölgesi. Dinliyoruz iki şarkı da Rozo, Ruzo Bospis. Evet, Hırvatistan'ın Medimurye bölgesindeydik ve şarkıcımız, opera kökenli şarkıcı Ruzo Pospis'i dinledik. Şimdi Bulgaristan'a geçiyorum. Aslında o dinlediğimiz iki örnek de bir, eski bir 45'liktendi, 70'li yıllardan. E bu biraz daha eski bir 45'lik. İki 45'liği arda arda dinleteceğim sizlere. E, Sadowski Naroden Orkestra adında aslında çok da fazla kaydı bulunmayan eski bir e, topluluk. E, enstrümantal müzik çalıyorlar, Bulgaristan dans havaları çalıyorlar. E, birincisi Trakya bölgesi temalarını taşıyor, daha doğrusu ikisi de öyle. E, Sadowski Naroden Orkestra dediğim gibi e, halk muhabbeti diye çevirebiliriz belki. Sadowski Naroden Orkestrası e, halk muhabbeti orkestrası diye tercüme edebiliriz. Ahmadovskou horo ile başlayacağız. Bu tipik bir Trakya e, ezgisi. Smetseno horo e, çok esenevi bir dans ezgisi. E, 33-8'lik diye saymıştım vakti zamanında e, bu parçayı çalışırken. E, Bulgaristan'ın asimetrik ritim zenginliğini anlatırken anlat, e, anlatırken hep e, etnopizikologlar, e, seminer verenler bu parçayı örneklendirirler. Bir sürü yorumu var tabi. Bu da çok güzel bir yorumu. E, i̇kinci olarak da yani Sadowski-Narodan Orkestra'dan Smesano horayı dinleyeceğiz. 38'lik. Evet sevgiler, e, sevgili dostlar dilimiz sürüştü yine. Bulgaristan'daydık son iki parçada ve Sadovski Naroden Orkestra'yı dinledik. Özellikle sonuncu parçaya dikkatinizi çekmiştim. Ama e, 45'liği pla dijital ortama aktarırken bir sıkıntı olmuş. Küçük bir atlama yaşadık. Kusura bakmayın. Şimdi Bosta'dayız. 1950'li yıllardan ve 60'ların başından iki şarkımız var. Ee, Yozo Kristic Yozo Kristic e, az kayıt yapmış ama hep Sevda Linka söylemiş. Ee, kendisine ilk parçada Doğrudan Akordiyonu İsmet Alay Begoviç, Begoviç eşlik etmiş. Çok önemli bir akordiyon ustası. İkinci parçada da e, Radyo Televizyon Sarajevo'nun Tambur orkestrası tabii ki eşlik etmiş ve yine orkestrayı yöneten İsmet Alaybegoviç. Bego İki Sevdalinka örneğinde e Yozo Kristici dinleyeceğiz. Eski kayıtlar bunlar. Dediğim gibi e yerli yerinde oturaklı icralar. Özellikle ikinci parça epey meşhurdur. Aman tebi ja predam, aj gigant, da srce i dušu, aman tebi ja Woo! Hey. be mm -hmm. Oh. Evet, meşhur Şadırvan türküsünü dinledik Bosna'dan, tabi iki parça dinledik peş peşe. Jozo Kristić seslendirdi. Eski kayıtlarda e İsmet için eşliği ve e yönetimiyle. Sonra albümümüz Polonya'dan e Doğu Avrupa ibaresini hak edelim. Polonya'dan, <gülüyor> Polonya'nın doğusundan iki, e, iki hatta üç parça seçtim bu albümden. E, Doğu, e, Doğu Polonyalı dediğim gibi bir grup bu. Dilimizi bugün sür sürçüyor bayağı bir. E, Selska, kapela ve Senna adını taşıyor. Dediğim gibi Doğu Polonya'dan. Burada e, Ukrayna'nın batısında olduğu gibi santura da, yani simbalona da rastlıyoruz. Biraz daha küçük bir simbalon olduğunu düşünüyorum. E, makamsal bakımdan da e, Batı Ukrayna'nın müzik geleneğine yakın, oldukça yakın. E, bu bölgede mazurkalar tabii oldukça yoğun ve son derece zengin bir e, işleyiş söz konusu mazurkaları. E, hani 3-4'lük vasitleyip geçmeyin son derece Zengin bir e, altyapı e, çalıyorlar bu bölgeden gelen müzisyenler. Josef Prisinovski'yi hemen Son e, Sonuç örneğimiz dediğim gibi e, Sielska, Kapela, Veselna'dan gelecek ve Polonya'dayız.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 Sochi zo chizu no Oci, o Przyki zaprzągali jaśków, koniki, i bechoniki. Zaprzągali jaśków, A jak nie Sevgili dostlar bugün Duna'nın bir yanında Balkanlardan ve Doğu Avrupa'dan Şarkı ve danslar Dinlettim sizlere Slovenya'da başlayan turumuz Polonya'da bitti Bulgaristan'da, Hırvatistan'ın Medimurya bölgesinde, Kosova'da, Efendim Bosna'da Dolaştık Yine programın sonundayız ve size veda ediyorum program sonrasındaki 15 dakika içinde bana ulaşma şansınız var. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Bütün sosyal e, medya mecralarından bana ulaşmanız ulaşmanız mümkün. Ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberyani.blogspot.com'da dinley.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ayrıca e, önemli bir duyurum var. Cumartesi gecesi Saat 20'de Kent Kültür Merkezi'nde Bendeniz'in de katıldığı bir konser etkinliğimiz var. 20 Eylül 1985'te Büyük Usta Ruizu'yu kaybetmiştik. Anım, hatırlayanlar hatırlar. su e, adına bir konser yapacağız. Onun anısına 33. Ölüm e, ölümünü anıyoruz. Ölüm yıl dönümünde. Onun için bir konser yapıyoruz. ruhisi Dostlar Korosu ile birlikte ee, şefimiz, sevgili Emine Güz. Ee, merak edenler, dinlemek isteyenler, Cumartesi gecesi saat 20'de Şişlikent Kültür Merkezi'nde olabilir. Tabii ki ücretsiz bir konser. Önümüzdeki hafta Sırbistan'dan bir etnomüzikolog, konuğum olacak telefonuna bir aksilik olmazsa beklerim. iar mărgeîn să-n kokun n-aioc când săvii să mai șoară mărgeîn sunan Beryanı Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencoğlu